Merhaba, 1992'de Rio'daki Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda konuşan 12 yaşındaki kız çocuğu liderlere duygusal anlar yaşatmıştı. Dünyayı 5 dakikalığına susturan kız olarak tanınan Kanadalı Seven Suzuki, geçen 20 yılın ardından gelecek hafta Brezilya'da başlayacak, Rio Artı 20'de yine liderlere hitap edecek. Çocuk Çevreciler Organizasyonu adlı sivil toplum örgütünün kurucusu olan Suzuki, 12 yaşındayken yaptığı konuşmada, ''Sadece bir çocuğun ve şu an çözümüm yok. Ancak şunu bilmenizi isterim ki sizin de çözümünüz yok.'' diyerek zamanının liderlerine mesaj vermişti. Suzuki, katılma amacını geçen 20 yıl içinde değişen bir şey olmadığını anlatmak ve dünya liderlerinin dikkatini bir kez daha bu konuya çekmek olarak dile getirdi. Şimdi evli ve iki çocuk annesi, bir aktivist olan Suzuki, 20 yıl içinde çalışmalarını çevre bilim alanında yapmış Dünya liderleri halen çevre için değil, ekonomik belirsizlikler için endişeleniyorlar diyen Suzuki, toplumların halen dünyayı etkisi altına alan ekolojik krizin farkında olmadığını belirtti. Kahramanmaraş'a 3. termik santral yapılması için Eylül ayında ihaleye çıkılacağı dile getirildi. Türkiye bir daha kirli ve tehlikeli kömüre yatırım yaparak geleceğini karartıyor. Elektrik üretim anonim şirketi EUH Genel Müdürü Halil Afiş, Afşin Elbistan C Termik Santrali'nin 1440 megawatt gücünde olacağını söyledi. Bölgenin en büyük şanssızlığı Türkiye'nin en büyük linyet lezerlerine sahip olması. Bu da her megawatt enerji için kömürden de daha fazla karbondioksit, azotoksit ve sülfür dioksitin havaya karışması anlamına geliyor. Sadece bölge kirlenmekle kalmıyor, küresel iklim değişikliğine de neden oluyor. Akkuyu NGS Elektrik Üretim AŞ Genel Müdür Yardımcısı Rauf Kasımov, nükleer santralin kurulacağı Akkuyu'nun sismik açıdan en güvenli yer olduğunu söyledi. Kasumov, santralin çok şiddetli bir depreme dayanıklı olarak yapılacağını iddia etti. Rus şirketin sivil toplumla ve devletle ilişkilerinden sorumlu Kasumov, nükleer tehlikeyi küçümsüyor. Bütün son teknolojilerin doğal afetler karşısında koruyucu olmadığını artık biliyoruz. Hele söz konusu nükleerse. Ve Fukushima'da ve Çernobil'de, Three Mile Island'da facialarda, İnsanın ve teknolojinin nasıl çaresiz kaldığını defaten gördük. Üstelik bu çaresizliğin bedellerini her zaman masum insanlar, vergi verenler ve en önemlisi doğa ediyor. Ergene Nehri kirliliğine karşı baba eski Lüleburgaz ve civar ilçelerden gelen bir grup gönüllü tarafından oluşturulan Trakya Halk Komitesi uzun köprüden Ankara'ya adım adım Köy, köy Ergen'e yürüyüşü adı altında tepkilerini yetkililere duyurmak amacıyla bir yürüyüş yapıyor. Uzun Köprü'den yola çıkıp bir ay içerisinde İstanbul'da olmayı planlayan Ergen'e gönüllüleri yol boyunca topladıkları imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacak. Eylemin başlangıcında Ergen'e nehri üzerinde bulunan taş köprünün başında toplanan halk da gruba destek verdi. Uzun Köprü Belediye Başkanı Enis İşbilen burada yaptığı açıklamada Ergen'e nehri kirliliğinin kanayan bir yara olmaktan çok ileri gittiğini vurgulayarak Sorunun artık Trakya'nın temel sorunu haline geldiğine vurgu yaptı. Danıştay 13. Dairesi, Tunceli-Munzur Vadisi'ne yapılması planlanan bir baraj ve iki HES için verilen EPDK elektrik üretim lisansını iptal etti. Tunceli Barosu avukatlarından Barış Yıldırım, 1971 yılında Milli Park olarak ilan edilen Munzur Vadisi'nde 4 baraj ve 5 HES yapılmasının planlandığını kaydederek Gelinen süreçle ilgili bilgi verdi. Danıştay'da kazanılan dava ile bir baraj ve iki HES yapımının durdurulduğunu kaydeden Yıldırım, çet sürecinin işletilmesi yönünde çıkan kararın, vadedeki diğer baraj ve HES'ler içinde emsal nitelikte olduğunu ifade etti. Artık bakanlığın insanların bu kadar karşısında olduğu yatırımları baştan yapmaması gerekiyor. Türkiye'nin ilk ekolojik pazarı ve Buğday Derneği'nin ekolojik pazarlar projesinin ilk örneği olan Şişli %100 ekolojik pazar 6. yaşını dolduruyor. Şişli %100 ekolojik pazarın doğum günü bu hafta sonu yani 16 Haziran Cumartesi günü kutlanıyor. 6 yıldır Buğday Derneği ve organik üreticiler ekolojik sertifikalı ürünlerin sağlıklı ve güvenilir şekilde müşterilerle bizlerle buluşuyor. Buğday Derneği öncülüğünde daha sonra ise Kartal'da, Bakırköy'de, Beylikdüzü'nde ve hatta Samsun'da da ekolojik pazarlar açıldı. Biz de herkese bu cumartesi kutlamaları bekliyoruz şişli %100 ekolojik pazarda. Yalova'nın içme suları yeni bir tehlikeye maruz. Yalova bölgesinin tek içme suyu havzası olan Gökçe Barajı'nın çevresinin özel hükümlerle imara açılmak istenmesiyle ilgili aynı bakanlığın iki farklı kurumu iki farklı görüş belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü olumlu görüş verirken bakanlığın alt birimlerinden Devlet Su İşleri ise zehir zemberek bir rapor hazırladı. Devlet Su İşleri yani DSI raporunda şimdilik 200 bin nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılayan barajın çevresinin imara açılmasının geri dönülmez zarara neden olacağına ve barajın sürdürülebilirliğini tehlikeye atacağına yer verildi. Barajla ilgili özel hükümlerin Yalova Çevre Düzenleme Planına işlenmesini görüşen İl Genel Meclisi ise Tema Vakfı'nın özel hükümlerin iptali için bakanlığa açtığı davanın sonucunun beklenmesine karar verildi. Umarız Yalovalılar içme sularına tekrar kavuşurlar. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.